Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta e, bol konuklu bir programımız var sizler için. E, geçen hafta gösterime giren Kardeşler filminin yönetmeni Ömür Atay şu anda stüdyomuzda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayrıca programın ikinci yarısında da bu hafta gösterime girecek Saf filminin yönetmeni Ali Vatansever ile konuşacağız. Ee, tabii bitmiş olan festivalin ödüllerini de tekrar hatırlatacağız sizlere. Evet, e, bu hafta vizyonda çok film var aslında ama hani e, her zaman olduğu gibi e, yerli filmlerimizi ve bağımsız yapımları ilk hafta sonu izlemekte fayda var. Onu ba hatırlatarak başlamak istiyoruz. E, bu da sonrasındaki zaten vizyonun nasıl devam edeceğini de çok belirliyor. Bitmeyen dağıtım sorunlarımız diye oradan başlayalım. Oradan başlamadan önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi de paylaşalım. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 40 e-mail adresimiz sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki destekçimiz Aylin Vartanyan Dilaver'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, kardeşler başrollerinde Yiğit Ege yazar Caner Şahin, Gözde Mutluer ve Nihal Koldaş yer alıyor. Adı üstünde kardeşlerin hikayesi, erkek kardeşlerin hikayesi ve aslında... Çok önemli bir konu yaparmak basıyorsun ama daha önce çok da ele alınmadık bir yerden ele alıyorsun. Erkeklerin hayatındaki şiddet, onun etraflarına olan etkisi ee, ve iki kardeşin hikayesi. Senaryoya nasıl başladın? Bu hikayeyi ilk altında nasıl düştün? Aslında senaryonun başlangıcı, projenin başlangıcı çok hikayeyle gelmedi. Daha kavramsal alanlardan Hı -hı. ötekiler üzerine Hı -hı. öteki olmak kendimizi tanımladığımız ilk ötekiler kim diye düşünürken aslında onların kardeşlerimiz olduğunu fark ettim. Genel olarak yani klasik aile yapısında. Bayağı psikanitik bir yerden evet, çıkmışsın. Evet evet öyle bir yerden evet. girdi ve bu temanın üzerinde dolaşırken tabii ki çok farklı kanallardan akıyor bir projenin Hı -hı. fikri, yani. duygusu, her şeyi. Zaman içinde de hikayelenmeye başladı. Ee, film şeyde açılıyor, bir çocuk ıslah evinde. Ee, ben o bölümleri çok etkileyici buldum. Galiba Türk sinemasında hiç ıslah evinde geçen bir e, film duvar izledim hariç. mi? Yani duvar, duvardan sonra yok galiba. Duvardan sonra yok. Yani duvar da hani çok bambaşka bir bağlamda çekilmiş Hı. ve başka bir yere oturan bir film. O yüzden hani beni hiç bilmediğim bir dünyanın kapılarını açtı ve o açarken de bir taraftan endişeyle müthiş merak ettiğimi de fark ettim. Ee, Oraları şey yaparken, e, tasavvur ederken neyden faydalandın, araştırma süreci nasıldı, e, ne kadar gerçek filmde izlediklerimiz onu çok merak Aslında ediyorum. Aslında gördüklerimize göre bayağı gerçek. Çünkü biz Adalet Bakanlığı'na birlikte yani müracaatta bulunduk, bir iki islah girdik. E, bunlar zannediyorum ama ziyaretçi alınan ve model olarak sunulan e, islah evleri. Bundan 10 yıl öncesinde Adana yakında Pozantı'da galiba bir islah evinde çok ciddi olaylar oldu. Çocuklar evet, öldü evet, falan. Evet. Ondan sonra galiba yeni hmm. e, dünyadan iyi modellerle yapılmış binalar yaptılar ve daha rehabilitik alanlar Hı -hı. inşa edildi. Ama tamamınınla ilgili bir fikrim yok. Bunlar hani ziyaretçilere ve Hı -hı. incelemeye açılan islah evleriydi. Bir yandan e, temel meselelerinden biri de suç, Hı -hı. suçluluk. Böyle bir suçla yüzleşleşme, onu yüzdeşleşebilenler ve bunu yapamayanlar. Ee, o başından beri var mıydı e, hikayenin içinde ya da hikaye oluşurken mi? Temel kavramlardan biri vardı. miydi o Var, Vardı, onlar vardı. Yani suç, adalet ve iç adalet, iç Hı -hı. özgürlük fikri, özgürleşme fikri, büyüme fikri. Bunların hepsi aslında böyle beraber geldi. zaman içinde bazıları daha öne çıktı, bazıları daha geride kaldı. Hı -hı. Filmin hikayesinden kısaca bahsedelim istiyorum. Ee, film Islay Evin'de açılıyor ve e, Yusuf adlı genç bir delikanlıyla ile tanışıyoruz. Sonra öğreniyoruz ki e, daha 18 yaşında hamile küçük 17 yaşında ve 4 senedir orada e, aile içerisinde işlenen bir suçu. O üstlenmiş. Bu suç da tabii ki ablanın öldürülmesi. E, bu adı üstünde e, o hiç hoşumuza gitmeyen namus cinayeti şeysi. Evet, kadın cinayeti. Kadın cinayeti evet. ve yani kadın cinayeti lafı da bana çok şey geliyor. Ben o yüzden senin kullandığın terminolojiyi daha çok seviyorum. Erkek şiddeti aslında. Erkek şiddeti, evet. Yani ama aslında o erkek şiddetini dönüp dolaşıp kendine de nasıl zarar verdiğini, o erkek özneyi de nasıl yıprattığını da e, çok güzel anlatıyor. Yusuf'un aslında İsrail'imdeki hayatı ve tahliyesiyle başlıyor. Şartlı tahliyesiyle başlıyor. Şartlı hatta şartlı tahliyesi, tahliyesi de çok başlıyor. önemli bir kavram orada. Hı. Çünkü sonrasında onun Nasıl davranması gerektiği ve onu takip eden devlet kurumlarının nasıl davranması gerektiğine dair de bir sefer. Bir demoklas kılıcı olarak tepesinde, tepesinde zaten. Öbür tarafta suçun as, asıl faili abinin. Bir yandan hı asıl ama... fail deyince ailenin bütün erkekleri aslında. Faileri. Faileri çoğul. çoğul. Çok doğru. Bir çete o. Yani ben bir ailenin erkeklerin cinayet çetesi olarak görüyorum. Hı hı. Bunları açık kelimelerle söylemeyi tercih ediyorum. O çok doğru ee, ve ondan sonra dışarıdaki hayata hem uyum sağlamaya çalışması zorlanması e, orada artık olmayan bir abla figürü o boşluğuyla aslında hani hepsini e, etkiliyor bir de anne figürü var anne figürü de çok ilginç çizmişsin onu e, ben böyle hani düşünüp duruyorum o anne figürü bir yerleşti içime e, anneyi e, çünkü annem Neredeyse hayata küsmüş, değil mi sonrasında? Müze bileşmiş bir kadın karakter görüyor. Evet, çünkü yani e, o erkek şiddetinin e, o da dolaylı bir mağduru ...olaraktan bir şekilde hayatına devam ediyor ama o Yusuf'u bile affedemiyor sonuçta. Yani çünkü sonuçta bunu yaptığına Yusuf 13-14 yaşında, aslında çocuk ve hani büyük baskısı altında, o zorbalık altında e, ama bu, bunu bile kabullenemiyor anne. Bu da çok ilginç geldi bana. Annenin... E, ...münzevileşmiş bir anne... ...çünkü gerçekten çok trajik bir hikaye... ...tek başına o hikayeye hmm. baktığımızda... ...çocuklarından biri katil oluyor... ...diğeri onu üstlenerek... ...katil damgası yerek... ...hisler hem cezaevine gidiyor... ...kızını da... ...kızı öldürülüyor ve... E, ...o anlamda... ...bir yandan da bir aile ekonomisi dönüyor... Hmm. ...bunlar hayatın gerçekleri... ...hiç hmm. kocası yok... ...belki kocası olsa da bu hikayenin şekli değişmeyecekti... ...amca ailenin başında... ...kayınbiraderi... Hmm. ...ve... E, ...kadınlara çok söz hakkı olmuyor burada biliyorsunuz ve orada içsel bir reaksiyonu olmasını tercih ettim ve onu hissedelim istedim. Ama o münzevilik de kendi içinde böyle pasif agresif bir şiddet bir yerde yani o da aslında o şekilde cezalandırıyor... Ee... Bu cinayet işleyenleri yani evet, şey değil evet. ben kendim içime çekildim bu kadar değil o yani o mesafeyi koyması çok bilinçli Büyük bir tercih. Büyük oğlumla zaten bir ilişkisi yok çok evet. bilinçli bir tercih birlikte sahneleri bile yok aslında. Aa. Yani o biraz seyirci kalsın istedim yani Yusuf'un bir şekilde kısmi olarak tabii ki suçlu olduğunu biliyor ama böyle anne olduğu için de ilk geldiğinde bir gözümde aydınlanma yaşanıyor <Gülüyor> ama o aydınlanma anı itibariyle de bence geçmişe dönüyor dört yıl öncesinde dönüyor ve. Mhm mm Film... Aslında film üç kardeşten oluşuyor. Hani erkek kardeşler dedik ama bir tane de ölü bir kız kardeş var ve evet. bence hani filmin içinde onun varlığını hissettiğimizi ya da hissettiğimizi düşünmek istiyorum. Seyircinde öyle düşünmesini istiyordum. O boşluğuyla aslında hani evet. ciddi bir evet. şey... O yüzden de kardeşler çoğu hmm. cinsiyet de belirtmiyor Türkçe'de. Evet. Türkçe'nin öyle bir güzel tarafı evet. var aslında. Film bir de İran sınırında geçiyor. Hı -hı. Ve Yusuf'un çıktıktan sonra abisiyle beraber ailenin işlettiği ...bir benzin istasyonu var... ...ve orada yol kenarında böyle bir derme çatma... ...bir motel hani orada konaklıyor... ...aile evine bile geri dönemiyor aslında... ...yani o biraz bana hep şey geliyor... ...o Araf'ta kalmış olma hali... ...hani içeriden dışarı çıkmış ama... ...tam olarak çıkamamış gibi... ...hani başka bir yerde hapsoluyor bir taraftan... ...hayatta kaldığı yerden devam edememe durumu... E orada karşısına çıkan bir köpek... ...ve onunla hmm. kurduğu ilişki... ...o da bir sembol olarak çok etkileyici. Hmm, teşekkür ederim. Filmin tasarımını yaparken... ...projenin senaryo aşamasına geçerken... ...aslında tam İran sınırı değil de... ...İran'a giden yolun üstünde bir tır parkı diyelim... Ona hani, yani Sivas mı bu arada plakadan Yoluzda Sivas Yani şöyle ama. bir plaka görüyorsunuz... ...onu... Tasarım olarak belirli bir bölge ve kimlik üzerinden anlatmak istemedim bu hikayeyi. Türkiye'nin çoğunluğunu temsil eden, hatta Sünni Türk diyebileceğimiz bir bölgede e, tasarım yapmak istedik. O yüzden de Yozgat-Sivas arası o ana yol, İran'a giden yol üzerinden tasarladık. O yol üzerinde e, ve orada hakikaten... E, o bir köpek, o köpek de aslında İran'a giden bir bitiricinin arkasına bırakıyor. O da sahibini bekliyor. Evet, o da arafta ve o bırakılmış. E, sahibinin geri gelip almasını bekliyor. Aslında hikayeyi yazarken, senaryoyu yazarken ki en temel e, beni iten duygulardan biri... ...hapishanenin ne olduğu üzerine çok düşündüm. Ve aslında 17 yaşında bir erkek çocuğunun tabii ki isteyenlerinden şartı tahliyesi... ...bir özgürlük fikri verir bize ya da seyirciye. Ama... Hikayelenirken ben de onu o süreçte daha hmm. derinleşerek fark ettim. Aslında filmin üzerinde Yusuf için ya da hayatta birçok insan için dışarısı da bir hapishane olabilir. Ve Yusuf bunu anladığı anda zaten iç duygusu, çatışması başlıyor ve dışarısının gerçek bir hapishane olduğunu anlıyor, kontrol altında tutuluyor. En büyük amacı annesine gitmek, annesinin şefkatini. Çünkü onun yaşında anne kucağından koparılmış hmm. bir çocuk. Fakat dışarısında hapishane olduğunu anladığı anda da... ...kendini özgürleştirebileceği, hayata başlayabileceği bir yere geri dönmeyi tercih ediyor. E, filmin benim şeyimde, hafızalamda bir ruh ikizi var aslında. O da Tevfik Paşer'in e, Sahte Cennete Veda filmi. Bilmiyorum. O da e, Almanya'da e, kendisine şiddet uygulayan kocasını... E, kazara öldüren e, bir kadın hani kendini Aha. korumak üzere Almanya'da hapse atılır. E, ve orada yani Türk... E, ha, kendini korumak için hapse gitmeyi tercih ediyor. Yani kendini koca şiddetten korurken yani kocasını şiddet. öldürüyor. Ha, e, hapse giriyor. Orada Almanca öğreniyor, iş öğreniyor, arkadaş ediniyor vesaire Ve Aha. çıkma zamanı geldiğinde bir taraftan da kocasının ailesi tarafından tehdit ediliyor Aha. tabii hani. E, İzlemeyeceğim. Ondan sonra e, ve çıkmak istemiyor. Hmm. E, en sonunda ben burada kalayım diye. Hani o Aha. hapishane müdürüne bir mektup e, yazıyor. Hı hı. O yüzden böyle e, burada sanki hani Yusuf çıkıyor ve deniyor. Onu görüyoruz. E deniyor. Ben deniyor. Iı, filmin finalini umutsuz bulmuyorum. Hı hı. Çünkü 17 yaşında genç bir erkek iç gücülerinle ona da İslam bütün feodal değerleri kırarak yeniden başlayabileceği bir yere geri gidiyor. Çünkü orada kalırsa evet. e, Ramazan, Ramazan var önünde ve o hikayenin nasıl olacağı aşağı yukarı belli zaten. Bir yandan şey fikrini de tabii getiriyor aklı. Yani Türkiye'nin büyük bir açık hava hapishanesi Hayır, olduğundan aynen. bahsedip duruyoruz. Kişisel olarak ben de zaman zaman bunu düşünüyorum açıkçası. Yani kendi hı hı. hayatımda anlarda zamanlarda o derecede o kadar olmasa da. Ramazan'da ondan daha az tutsak değil aslında. Evet o da 18 yaşında iline silah tutuşturulmuş, erkek kutlanmış, o şekilde ödüllendirilmiş. Hatta maddi olarak da ödüllendirilmiş. Hı. Amcanın erkin temsil araba ona hediye edilmiş. Hı hı. Askerlik dönüşü, hikayenin bilinçaltında aile içinde sevinçle karşılanmış ve o yeni aile işletmesi olan tır parkının başına getirilmiş. Geçirilmiş bütün bunlar da aslında bu sistemin nasıl tekrar tekrar döngüsel olarak kendini ürettiğini de aslında çok güzel anlatıyor. Bir de şeyi ifade etmek isterim. Şimdi filmin tabii ki 6 bilincin, alt hikayesini oluşturan bir kadın cinayeti var. Kadına yönelik bir şiddet var ama bu çok tartışılacak bir alan değil bence zaten. Kurbanlar hı hı. üzerinden çok tartışabileceğimiz bir gerçeklik değil. Çok sert, gerçek ve benim çok konuşabildiğim bir hı hı. konu değil. Benim çift yönlü bir bu hikayenin çift yönlü bir tarafı var. Ben Erkek çocukları ya da bu filme özel öyle söyleyebilirim. Hı hı. Bu küçük çocukları bir suça itilen çocukları kardeşler filminde olduğu gibi zaman zaman kadına yönelik e, cinayetlerde görüyor ceza indirimi nedeniyle. Zaman zaman siyasi cinayetlerde ceza indirimi Doğru. ya da bu şekilde görüyoruz ama çok yaygın bir şekilde de yoksulluktan gelen bir şeyle e, mafyanın tetikçisi haline getirilmiş, suç eğitilmiş çocukları çok fazla görüyoruz. Bu karanlık alan çok konuşmamız gereken bir alan. Ya. Çünkü kaynağı bu üç bahsettiğim de aslında kaynağı aynı yerden geliyor. Bunun adı neyse bunu da çok açık ve net koymamız ve Hı -hı. konuşmamız gerekiyor. Evet şimdi filmden bir parçayla devam edelim sonra biraz işin yapım sürecine de geçeriz. Senden alalım şarkının adını. Şarkımızın adı Yeni Bir Yaşam. Ee, Almanya'da ünlü bir rapçi olan Serci bizim için yaptı bu film için yaptı. Dinleyelim. Yusuf karakterimiz kulaklığından dinliyor film içinde bu şarkıyı. Yeni bir hayat peki yeni mi hayat? Dört duvar arasında de ekmeğim bayat. Geçmişini kurcala ve geleceğini arad. Hayat güneşimi bırak, ışıkları karart. Arala dur kapıları, kovala bul paraları, gizli kapaklı işlerimle sargıladım yaraları. Akılsız verdiğim kararım geleceği karaladı. Zaman ilaç dediler peki neden işe yaramadı? Rüyalar ve kabuslarım karıştı anılara. Gardiyanlar yol gösterir burada kaybolana. Hayallerimiz de karşıyız yargısı. İnfazlara bilendik bir kere güven Duyamıyoruz artık insanlara Yeni bir defter açtım yeni bir hayat Her işin üstesinden gelirdi çabam Gece gelir güneş kaçar Gece gider güneş açar Eskitmişken dünya bizi Yeni mi yaşam Evet, Serc'den dinledik. Yeni Bir Yaşam 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Ve bu haftaki program konuğumuz Ömür Atay'la vizyona girmiş olan filmi Kardeşleri konuşuyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta vizyona girdiğini de hatırlatalım. Destek programı nedeniyle normal Sinefil yayınımızı yapmamıştık. Bir yandan da tabii İstanbul Film Festivali ile meşguldük ki kardeşler de orada premierini, Türkiye premierini, daha doğrusu Yok, İstanbul, İstanbul premierini yaptı. Adana'da zaten... ...gösterilmişti. Evet bu arada bayağı gezdi de film. Film çok geziyor. Evet. Bu hafta Arjantin'deyiz, Londra'dayız. Ankara'ya gidiyoruz Ankara Film Festivali'ne. World Premiere yaptıktan sonra... ...Karlabubali'de filmin... ...festival süreci çok yoğun oldu. Bulgayistan'a da gittiniz galiba. Sofya, film Festivali'ne gittik. Aklıma gelenler, İsrail'de Hı -hı. bir festival. Yani 13-14 Film festivalde ...yarışmalı bölümde yer aldık ve... ...daha devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Evet. Oralarda hiç soru cevap şeyi yapma tabii, tabii, şansı oldu. Şey merak ediyorum hani <gülüyor> Türkiye dışındaki alımlanması yansıması. Tabii ki değil? yani aslında ben birazcık daha kalın ve ön yargılı sorular gelecek diye düşündüm hep bu filmle ilgili yurt dışındaki sohbetlerde. Ama suç, ceza ve adalet iç adalet kavramlarına ilgilendiği için aslında dünyanın her yerinde Hı -hı. çok uzak coğrafyalarında da algılandı film. Hani Bangladeş'te Dhaka Film Festivali'nde gösterildi. Avrupa'da birçok festivalde İspanya'ya kadar gösterildi. Ele Patriarkın ah. Güçlü hissedildiği yerlerde yerde. muhtemelen daha da. Ama inanın bana hani Avrupa'da en çok Avrupa'da gösterildi aslında Kuzey Avrupa'da, <gülüyor> Güney'de <gülüyor> her yerde. Orada da çok yerel küçük motifleri merak edenler dışında film gayet algılanıyor. Çünkü zaten kadına, çocuğa, cinsel ve farklı olanlara, hayvanlara, ötekilere yönelik şiddet aslında motifleri ve tonları değişse de her yerde var. Evet. Ben biraz oyuncu seçiminden daha doğrusu hazır müziği çalmışken parçadan da bahsedelim biraz ee, tamam. Yusuf dinliyordu. Bu film için yapıldı değil mi bu parça? Bu şarkı bu film için yapıldı. Aslında bizim beklemediğimiz kadar da bir tam bir şarkı yapılmış geldi. Çünkü sadece tanıştığımız birisi ve karakterin rap dinleyeceğini düşünüp tasarladıktan sonra kendisine iletişim kurduk. Hani biz aslında elinde ne var ya da bizim için bu film için ne olabilir falan hı hı. diye tam böyle iletişim halinde e-mail iletişip telefonlaşırken birden iki tane şarkı geldi bize. Ee, şarkının sözlerine de dikkat ederseniz aslında hikayeyle çok ilintili. Hı hı. Biz önce çok da korktuk çünkü hani biz hikayeye bu kadar yaslanan bir şarkı tasarlamıyorduk. Ama film karakteri zaten çoğunlukla kulaklığında dinlediği için seyirci onun bazısını duyuyor bazısını duymuyor. Ama filmin böyle film için yapılmış bir tam şarkısı da olmuş <gülüyor> oldu bu arada. Güzel de olmuş. Güzel Peki onun dışında e, filmin genel yapım sürecine dair Melis'in dediği gibi konuşalım ama e, oyunculardan başlayalım mı? Oyuncu seçimi evet. nasıl oldu? E, i̇ki ana e, erkek karakteri var ama e, yan rollerdeki kızlar da çok evet. kuvvetli. Aslında çok klasik bir yolla, iki yolla oldu. O dişinlerle gelen Hı -hı. oyuncularımız var. Nokta atışı, oyunculuğunu fark edip görüp peşine düştüğümüz oyuncularımız var. Tabii ki projenin en başından itibaren şey zorluğunun farkındaydı. Çok genç karakterleri olan bir hı hı. hikaye. O yüzden yani uzun bir süre aslında casting çalışması yaptık. Yusuf oynayan YİTG yazar auditionlardan geldi. Gözde Mutluer ile ben audition aldım. Hı hı. Beraber çekim yaptık. Gözde zaten da oyuncu. Hı hı. Daha önce de bir oyuncu kariyeri var. Caner Şahin de konservatuvarı yeni bitirmişti 3 sene önce. Hı. İlk oynadığı bir dizi vardı Adana'da geçen. Orada görünce ilgimi çekti. Dizinin bütün bölümlerini seyrettim kendisini izlemek için. Ve tanışmak istedim. Hı hı. Başka oyuncularla da görüştük tabii ki. Ama Caner'le de tanıştıktan hı hı. sonra böyle... Yola bir şekilde devam ettik. Onun dışında da e, Nihal Koldaş gibi, Onur Dikmen gibi, şimdi isimlerini unuttuğum ama e, çok kısa ama çok güçlü performanslarda hı hı. oyuncularımız var. Onlar konuk oyuncularımız. Filme çok destek oldular. Buradan kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum. Evet, eee... Hakikaten o ben özellikle Nihal koldaşın performansından çok etkilendim. Tekrar söyleyeyim zaten çok şahane bir oyuncu kendisi evet. çok seviyoruz. Mekanlardan da biraz bahsetmek isterim özellikle o tır parkı hani o da neredeyse şeylerden. O tır karakterlerden biri değil mi? yer şey hissini nasıl veriyor değil mi o yani onlar Arada ojenin kalan, evet. evet. Ee, hikayeyi örerkken e, tabii ki plastik dünyasını düşünmeye başladığımda bu aile nedir nerede iş yapar nasıl bir ailedir diye düşündüğümde biraz aslında bu tır parkları falan sonra fark ettim bu tip mekanlar benim kişisel olarak da ilgimi çekiyormuş aslında böyle paralel yandan bu fikir geldi sonra araştırmaya başlayınca da hikayede çok kendi fikirle çok örtüştüğünü fark ettim çünkü karakterlerin arapta kalmış olmaları nereden geldiklerini biliyor ama nereye gideceklerini biliyor olmamaları ee, yaşadığımız ülkenin Türkiye'nin erkeklerine bakan bir Hı -hı. hikaye olması nedeniyle erkeklerin e, yaşadığı, uğradığı, gelip gittiği, kök salamayan erkek karakterlerinin dolandığı bir, bir alan. Yol bu hikayede çok var. Aslında hikayenin işleyişi de kendi içinde bir yol Hı -hı. ve coğrafya Hı -hı. belirtiyor. Karakterlerin yolları hem fiziki hem psikolojik olarak bir yol kavramı Hı -hı. var. Bir de yol her zaman bir şekilde e, insanın aklını çeler. O yola çıkarsınız ya da çıkmazsınız. Karakterlerin hep yanı başında o hmm. ana yol duruyor. Ee, mekan seçimi biraz böyle oldu aslında. Dört bin, beş bin kilometreye yakın karayolunun Anadolu'nun iki büyük anayolun hmm. çevresinde e, yolculuk ettik. Oradaki deneyimlerimizi, gözlemlerimizi buraya aktardık. Tasarımını öyle yaptık. Evet. E, kardeşler, geçen Cuma'dan beri vizyonda, bu hafta da sinemada... Ee, geçen hafta kaçırmış olanlar için yakalamak için iyi bir fırsat çünkü zaten festivalde tek bir gösterim, tek gösterim oluyor. Ulusal yarışma tek gösterim eskiden beri böyleymiş. Yani o biraz üzücü çünkü hep izdiham oluyor. Ama hep. bu sene şey konuşuldu. <gülüyor> Belki hani Kadıköy yakasında da Hı -hı. önümüzdeki sene itibariyle iki gösterime çıkacak ve en azından ikiye kadar birer gösterim olur da inşallah olur o güzel olur. Güzel ama ben herkese söyledim zaten. Hani festivalde bilet Hı -hı. bulamayanlara vizyonda hemen yakalayabilirsiniz kardeşleri. Evet Ömür Atay çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Ee, bir sonraki projede tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Evet kardeşler filminin e, müziklerinden de bir parça çalacağız. Şimdi Erdem Helvacıoğlu yapmış besteleri Anatema'yı dinliyoruz. Hmm. Evet Erdem Helvacıoğlu bestesi Kardeşler filminin ana tema müziğini dinledik. Konuğumuz Ömür Atay'dı. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor ve bir stüdyo konuğumuz daha var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Ne güzel evet. burada olmak sizlerle. Evet bu hafta iki konukluyuz. Ali Vatansever bu hafta gösterime giren Saf filminin yönetmeni. Onun da İstanbul premieri geçen hafta İstanbul Film Festivali'nde oldu. Evet. Demin arada konuştuğumuzu da hemen söyleyeyim. 2012'de yine konu kalmıştık. İlk uzun metrajı el yazısı evet. ile 7 sene geçti. İnanılmaz bir sonraki filme gerçek. kadar. Evet. Evet. <gülüyor> ee, başrollerinde Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu ve Ümmü, Ümmü Putgül'ün yer aldığı saf. Ee, aslında o kadar İstanbul'a dair bir film ki bir taraftan da. Ee, bence hani tüm İstanbullular bir yerinden e, Bağlantı kuracaklar diye düşünüyorum. Ama filmin tamamı aslında çok farklı insanlara dokunuyor, çok farklı bir biçimde. Biraz hikayesiyle başlayalım istersen. Evet, film saf filmi Fikirtepe'de yani zor bir coğrafyada yani hem kentsel dönüşümün büyük ölçekte yaşandığı ama aynı zamanda bu göç krizinin de vurduğu, bu kentsel dönüşüm sürecinde göç krizinin de vurduğu <gülüyor> özel bir coğrafya. Aynı zamanda göç sorunu vesilesiyle iş sorunu da, işçi hakları sorununu da bir şekilde barındıran bir yer. Filmde süreç içerisinde aslında kentsel dönüşümle başlayarak tüm bunları da süreç içerisinde gözlemlediğimizden dolayı kapsayıcı bir şekilde ilerledi. Ama belki bunların birleştirici unsurunu süreç içerisinde bulmak filmi bugüne getirdi. O da aslında bütün bu dönüşümün ortasında... ...dönüşen sadece belki bizim kendimiz, yani biziz. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu zor coğrafyada aslında bir gece kondu da... E, ...yeni evli genç bir çiftin e, hayata tutunurken... ...kendi içsel yolculuğunu, içsel dönüşümünü takip eden bir film haline geldi. Film de bir dönüşüyor, çok ipucu da vermek istemiyorum ama... ...beklediğimiz yere gitmiyor. <gülüyor> evet, evet. Git, Evet. Gitmiyor. Ee, <gülüyor> şimdi bir şey de söyleyemiyor insanları. Yani, <gülüyor> ee, sürprizli. <gülüyor> sürprizli. Sürprizli kesinlikle. Ee, bu neredeyse bir yeni tür haline geldi. işte İstanbul, hmm. kentsel dönüşüm o kadar hayatımızın içinde ki işte evet. son çıkış en son aklıma geliyor. Çok doğru. Bu inşaat şeyleri arasında sıkışmış insan hikayeleri. Nereden evet. başladı? Yani H hikayeyi H anlattın ama evet. fikir, fikir nereden çıktı? Ya açıkçası ben ilk filmi hatırlarsınız. 2012. <gülüyor> Artık <gülüyor> unuttuk ama. O filmde böyle rüzgar teması vardı açıkçası. Bu filmde toprakla ilgili bir şey yapmak istediğimi biliyordum çok net. E, toprakla benim için böyle Doğurgan bir şey yani sizi böyle doğurarak size bir şeyler ürün vererek karşılar bizim içinse toprak böyle daha kısıtlayıcı sınır çekici eline aldığınız zaman burası benim böyle arzular geliştirten kısıtlayıcı bir şey kısır bir şey ve bu iletişimsizlik üzerine bir şey yapmak istiyordum tabi o zaman kent yavaş yavaş dönüşmeye başlamıştı çeperlerdeydi ama süreç içerisinde yavaş yavaş merkeze doğru yayılmaya başladı bu. Ee, ve e, ben de yavaş yavaş işte şehirdeki çeşitli yerel eksende çalışan e, girişimlerle beraber e, çalışmaya başladım. Gözlemlerim doğrultusunda aslında yavaş yavaş hem benim büyüme hikayem, yani benim kendi dönüşme hikayem haline geldi. E, bunun bağlayıcısı da e, dediğim gibi yine... E, aslında etrafımızdaki her şeyin yani böyle dışarıda böyle düşmanlar var gibi yaşıyoruz ya hani sürekli bir şey yani gerginerdeyiz bir gardımız yüksek yani sürekli bir şeylerle savaştığımız ve sürekli her şeyin üzerimize geldiğini düşünüyoruz hemen bu derin sıkışma hali gibi ve bir yerden sonra şunu fark etmeye başladım dokunduğum arkadaşlarda. Ee, ya aslında dışarıda böyle bir şeylerle bir düşmanla uğraştığımızı hissettiğimiz noktada aslında düşman içimizde bitiyor. Yani aslında bir içimizde bir nefret tohumu büyüyor ve biz savaştığımız şeyin kendisi haline geliyoruz ve benim bu savaşmaya çalıştığımız şeye itirazım oluşmaya başladı. Yani e, bizi aslında e, sorunu dışsallaştırdığımız sürece kent <gülüyor> göç işte işte göç hareketliliği vesaire yani sorunu dışarıdaymış gibi düşündüğümüz zaman aslında bence Asıl merkezini bu işin kaçırıyoruz ee, ve bunu fark etmemle beraber aslında her şey böyle çat çat çat yerine oturdu. Hı hı. Ve tam bu böyle ayaklarımızın altından çekilen işte karakterlerin de böyle yavaş yavaş ayağımızın altından çekildiği filmde o şekilde e, vücut buldu diyebilirim açıkçası. Evet filmde toprak teması olarak bir de bahçe var. Evet. Ee, hani bakılan bir anlamda şefkat gösterilen. Çok güzel. Ee, şey veren ürün veren ve Hı -hı. o tam bahsettiğimiz şey ama öbür tarafta da dikilen beson bloklar ve evet. bütün onların üzerinde yani o ...sezat da bence çok çarpıcıydı... ...o ikisine evet. e, karşı koymak. Evet, ya zaten ya şey, yani daha önce de... bunu ...yıllar önce de konuşma fırsatımız olmuştu... Benim, ...ben tasarım okudum, eşim mimar... ...dolayısıyla bizim için şehir, şehirde... ...olma hali her zaman bir tartışma Onu konusu. Bunu soracaktım, akademik kimliğin evet, ve orada... ...da Hı -hı. çok uzak bir yerde değilsin evet, çünkü. Tartışmasız bir de sürekli gidip mimarlık öğrencileriyle... <gülüyor> ...çeşitli böyle atölye çalışmaları yapıyorum. Hı -hı. Sürekli yani şehir bir şekilde... ...benim e, atış, yani, yani... ...çok yakın bir mesafedeyiz şehirle. Dolayısıyla... E, aslında ilk bu dediğim gibi toprak tartışmalarında şöyle bir şey vardı yani aslında şehirli olmak ne demek yani şehirleşme şehirlileşmek ne demek yani bu şehir bizi nasıl şehirli yapar sorularında aslında şey vardı ya mesela dışarıdan göç edip geldiğiniz zaman ilk başta sizi çeperini alır hı hı. hala böyle o e, şehirden uzakta kırsaldaki o toprakla böyle yakın ilişkinizi hala çeperlerde hı hı. koruyabilirsiniz ama şehir sizi döve döve e, o ekmek hayat gayesi ilişkisi içerisinde topraktan uzaklaştırır ben de işte böyle ilk başta ufak naif bir şekilde bahçesiyle uğraşan bir karakterin e, kepçe operatörü olup toprağa böyle o mekanize bir şekilde girmesinin aslında o iç, içerideki karşılığını aramaya çalışıyordum. Bir de ben şeyi çok seviyorum yani senaryo benim için aslında böyle bir e, benim büyürkenki resmim gibi ya yıllar içerisinde o bütün düşüncelerimin böyle emarelerinin bulduğunuz ve yıllar içerisinde evet ya aslında bu benim cidden beş senelik e, temsilim diyebileceğim şey de o hepsinin kırıntıları var. Böyle onları korumayı de seviyorum ama dediğim gibi o aradaki tutkal bizim iç iç içsel sorgumuz diye düşünüyorum. Karakterlerden de biraz bahsedecek olursak o saf filmin adındaki hani ilk bakışta zaten karakteri de tanımlıyor evet. bir yandan ama onun da evrilmesi evet. söz konusu o saflığı evet. korumak da çok kolay bir şey değil. Muhteşem. Hemen yani. E Evet aslında filmin içeriğinden çok bahsedmeden yani ne kadar şey <gülüyor> hani böyle ilginç hani tartışıyoruz. Yani e, şöyle e, aslında meselenin bir, bir yerden de aslında toparlayıcı cümleyi tekrar e, söylemem gerekirse şu, şu gibiydi. Yani bunca şey üzerimize doğru gelirken saf insan kalmak mümkün mü? Hı -hı. E, yani Kamil e, işte gece konuda yaşayan, e, eşir ile yaşayan karakterimiz, e, işe ihtiyacı var. ...ucuz işçi olmayı kabul edecek mi? Hı hı. Evini satacak mı? Yoksa kalacak mı? Sürekli bu sorulara cevap verme baskısı altında... ...yavaş yavaş dönüşen bir karakter. Ve ona da sürekli böyle filmin aslında başlığı da şey yapıyor... ...yani otomatik olarak izleyiciyi... ...saf bir karakteri takip ettiğimizi hissettiriyor. Yani o onu, onu çok seviyorum ben. Her izleyen böyle onu oldukça saf olarak görüyor. Hatta soru-cevapta şöyle oluyor. Yani aynen senin dediğin gibi, yani ne kadar saf, iyi niyetli bir karakter. Ben diyorum ki yani o sizin iyi niyetiniz. Yani izleyicinin iyi niyeti. Çünkü öyle yaklaştığımız için aslında e, Kamil bize e, safmış gibi geliyor. Hatta Kamil'in perspektifinden ilk arada zaman geçirdiğimiz için belki Remziye hiç öyle gelmiyor. Ama Remziye ile e, filmin ikinci yarısında kaliteli zaman geçirmeye başlayınca anlıyoruz ki aslında acaba saf olan kim? Yani acaba Kamil mi saftı acaba hmm. Remziye mi saftı? Acaba kim saftı e, sorusunu soruyor film. Ve e, dönüp de izleyenlere şey diyorum. Filmi başa sarıp başlığını acaba hesapçı olarak izleseniz Kamil'i ne nasıl, nasıl görecektinizleri <gülüyor> eee öyle şey yani garip bir şekilde zaten bütün sahneleri de ona göre mühendisini yaptık. Yani bütün sahneleri de aslında <gülüyor> Kamil'in e, iyiliğin, iyiliği yerine başka sıfatlar koysanız da çalışır şekilde yaptık yani en basit mesela şöyle bir örnek veriyorum bir lastik değiştirme sahnesi var filmde minibüsle evine dönerken bir, bir kadın yol kenarında arabasının lastiği patlamış duruyor, iniyor ve lastiği değiştiriyor Kamil. Ve ben izleyiciye soruyorum sizce bu lastiği niye değiştirdi? Ve izleyici genel olarak şey diyor ya çünkü çok iyi bir çocuk o. Ben diyorum ki e, belki para alacaktı o yüzden değiştirdi. Yani ve işte zaten benim için ...hayatta böyle bir şey yani hani sadece iyi ve kötüye hani öyleye böyle indirgemeden hani aslında karakterler hepimiz gibi yani hepimizin belirli çizgileri var ama hepimizin çok çizgisizliği de var yani ve bu gri olma hali yani siyah hmm. beyaz değil de gri olma hali bence çok lezzetli bir hal ve e, bu film de oraları keşfediyor açıkçası ve işte şey de çok zordu. ...bakıldığı zaman kötüsü olmayan bir film yapmak... ...iyi karakter olmayan bir film yapmak... ...beni heyecanlandıran taraf bu... ...tabii bir yandan hani bize şey algısı da vardır ya... ...hani film kötü karakteri kadar güçlüdür falan... ...yani mesela bana da çok anlamsız geliyor... ...dolayısıyla... ...böyle ilginç bir grilik... ...deneyimi evet, oluyor. Herkes diyor, bir diyeyim. kötüye doğru kayıyor... ...geliyor... ...tekrar... Aynen şeyinde. öyle... Yani ...tam zaten izleyiciyi bu arafta bırakmak istiyorum... Evet. Ya ...çünkü hayat böyle... ...yani hani hangimiz iyiyiz ki? Hangimiz kötüyüz ki? Yani işte insan olmak bu böyle bir şey değil mi? Kirlenmek değil mi? Evet. Yani, beraber kirleniyoruz ve bu zaten bence hani şöyle de söyleyeyim. Yani Fikirtepe'ye ben ilk gittiğim zaman şey şeklindeydim. Herhalde herkes direniş halinde bilmem ne falan. Yani çünkü hani insanlara dokunana kadar şey zannediyorsunuz ya dışarıda her böyle hani bir, bir net bir kanılarınız var ama sahaya indiğiniz zaman, insanlara dokunduğunuz zaman kimse öyle net değil. Evet. Ee, ve yani o bizim aslında aklımızda o tasavvurlar. O iyi hmm. Hali, ...kötü olma hali, direnme hali... ...savaşma hali, bunların hepsi aslında... ...bence yaşadığımız coğrafyaya göre... ...büyük ve bizi bize... ...belki verilmek istenen... ...bu hı hı. Ee, ve belki... ...belki bu tartışma... ...yurt dışına gittiğiniz zaman bizi... E, ...bu filmi anlaşılır kılıyor... ...ve çok garip bir şekilde nereye gidersek... ...gidelim e, insanlar... ...bu özü... ...çok iyi bir şekilde hissedebiliyorlar ve... ...fark ediyoruz ki... ...herkes yerinden ediliyor dünyada... Herkes kutuplaşmayla uğraşıyor. Ve bu film tam onlara bir en az en azdan şunu demeye çalışıyor. Yani bu kadar hani siyah beyaz değil, orta alanın, kirlenmenin, insan olmanın bir güzelliği var. Oraya çağırıyor. En azından öyle diyeyim. Çünkü yine uzattım efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kadın karakterlere de bir değinmek istiyorum. Çünkü e, Bektel Test diye bahsediyoruz. Biz evet. programda bazen iki kadın karakter evet. veya daha fazla adları olan birbiriyle erkeklerden başka bir evet. konuda konuşan... İki, üç yani gayet de zengin evet. bu konuda onun içinde. Yani hani... muhteşem, çok değerli, bir, şey. çok değerli bir soru. yani çok, olması gereken bu aslında. Çok değerli bir soru açıkçası şundan dolayı değerli. Tam olarak ben böyle bir şey istiyordum yani kadın karakterimizin kendi hayatı, kendi dertleri olsun istiyordum açıkçası. Ve yani tamam ben sonuçta kendi böyle şahsen öyle bir heyecanlı bir beklentim oluyor ama şey güzeldi. Saadet'le ilk buluştuğumuz zaman... Saadet'in yorumu çok kıymetliydi benim için. O senaryoyu okumaya başladığını söyledi. Ve dedi ki ya yine erkek üzerinden tanımlanan bir kadın karakteri var. Okey tamam. Okudum dedi ve filmin ikinci yarısında öyle bir dönüşüm var ki birden... ...biz ile zaman geçirmeye başlıyoruz. Ve o anda şeyi sorguladım dedi. Aslında benim o beynimde olan bir şeydi, Kendi öyle şartlamış kendini. Hı hı. Bak demek ki ben böyle erkek üzerinden tanımlanan kadın karakter bekliyormuşum ve... ...tam olarak zaten filmin sorgulamaya çalıştığı şey de buydu... ...bu yargılarımız ve ön yargılarımız... ...film zaten bunları hedef alıyor... ...ve onda bunun karşılığını bulmak zaten otomatik olarak bizi kenetledi... ...ya yani o anda hissettim zaten... hani ...en azından düşünsel olarak aynı şekilde baktığımızı hı hı. senaryoya... ...sonra da oyun provalarıyla zaten her şey... ...anlamlı bir yere doğru evlildi en azından benim için... Evet yapım ve oyuncu tercihlerini konuşmadan bir parça çalalım... Tabii. Ee, ...filmden müzikler Erdem Herbacıoğlu'ndan... Evet... Dinlediğimiz parça Saf filminin çıkış müziğiydi. Erdem Helvacıoğlu Bestesi 94.9 Açık Radyo'da Saf filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuşmaya devam ediyoruz. Ve e, filmin müziklerini tasarlarken... Erdem'le nasıl bir çalışma süreciniz oldu? Ya çok güzel. Biz filmin dünya premierini Toronto'da yaptık. İlk gösterimden sonra bir izleyici bir parmak kaldırdı ve şey dedi. Ya filmde niye hiç müzik kullanmadın diye sordu. Ben de dedim ki müzisyen arkadaş yarın bizimle olacak. ikinci gösterimimizde. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle açıkçası. Ben Fikirtepe'nin bütün o... ...kentsel dönüşüm, aslında bizim hepimizin... ...bütün şehirde, İstanbul'da olanlar bilirler... ...bu bütün işte kamyon trafiği... ...kepçe sesi, yıkım sesleri... ...bunlar aslında benim için... ...bir müzik gibi, ya yani ben filmde bunu... ...bütün ses, ses dünyasını... ...bir müzik olarak tasarlamak istedim ve... ...bu yaklaşık olarak... ...altı yedi aylık bir inanılmaz... ...yoğun hani yani müzisyen arama... ...vesaire süreci sonunda işte yurt dışından müzisyen işte şeylerimiz ve belgeler gereği işte bu uluslararası yapım gereği e, gerekiyordu bir türlü çözemedik en sonunda ben bir gün noktayı koydum ben Erdem'le çalışmak istiyorum dedim hı hı. çünkü e, Erdem'le en önceden yani ilk konuşmalarımızda zaten çok iyi anlamıştı beni kendisinin zaten düş dünyası da müzikal düş dünyası da bu şekilde e, ve bütün ses arşivimizi ona teslim ettim onların hepsini e, bozarak e, güçlendirerek e, sürekli duyulur bir müzik bandı tasarladı. Yani şöyle demeliyim aslında göze göre kulak çok daha hızlı alışan bir kanal. Yani bir duyuyor. Yani nasıl biz şehirde yaşarken artık o inşaat seslerini duymuyoruz. Ben Erdem'e dedim ki Erdem ben sürekli süreç içerisinde müziğin kendini hatırlatmasını hı hı. istiyorum. Unutmayalım, alışmayalım. Dolayısıyla biz yavaş yavaş bütün bu elemanları giderek baslaşan, giderek tizleşen elemanları ...yavaş yavaş eklemleyerek o psikolojik katmandaki baskıyı sürdürmeye çalıştık. Tabii ki son cesare bakıldığı zaman aslında kendi içerisinde tutarlı bir ses tasarımı var aslında. Ve benim için o zaten kendi içerisinde bir müzik... Evet, e, onun dışında e, Saadet'le nasıl çalışmaya başladığını biraz konuştuk ama evet. e, diğer oyuncu tercihleri nasıl oldu, Hı -hı. yollarınız nasıl kesişti? Ya çok zorlandık ya, çok zorlandık bu projede oyuncu bulurken. E, çünkü plan sekans yani her sahne tek plandan oluşuyor filmde. Dolayısıyla konuşan her rol için e, biz e, audition uzun süre oyuncu görüşmeleri gerçekleştirdik. Hı -hı. Her biri de tek tek ben görüşüp çalıştım. En sonunda zor bir süreç oldu ama hepsini bir araya getirebildik ve Evrolu bulmak özellikle çok zor oldu. E çünkü e bütün bu gamın yüzde yüzünü yani iyilik iyi en saf iyi gözükenden en saf kötü gözükene kadar ki bütün oyun gamını bize verebilecek bir oyuncu aramak zor. Yani yüzüne baktığınız zaman iyi de hissedebileceğiniz ama kötü de hissedebileceğiniz yani bir oyun oyuncuyla çalışmak istiyorduk. Ya bulamadık, bulamadık. En son böyle. Ömür'e de buradan şapka çıkarmak istiyorum. Onun sayesinde oldu. Çünkü bizim yapımcı arkadaşlardan biri Oya. Ömür'ün projesinde de çalışıyordu. Hı hı. Bir gün biz yine gece kara kara düşünürken kendisi dedi ki Ali işte böyle bir misafir oyuncu var. Herkes ondan bahsediyor. Ben sette yoktum ama Erol. Bir sahneye gelmiş ama herkes ondan bahsediyor. İstersen deneyelim. Fotoğrafı düştü önüme. Baktık. Görüşelim dedik. Sonra senaryoyu gönderdik. Şans eseri şehirdeydi. Okudu. Ertesi gün buluştuk sonra hemen bir uzaktan bir onunla hı hı. E, prova yaptık hala ben ikna değilim hala kafamda net değil sonra saadetle bir araya getirdik hatta çok anlamlı bir an var bir iki ay daha anlatma fırsatım oldu e, okuma provası yapmak istemiş. çünkü derdim şey yani eş başroller olduğu için ikisinin kimyası benim için çok hı hı. önemli ve sürekli Şafak'ta da kastirektörümüz ona sürekli de haber gönderiyor yani olmazsa Şafak aramaya devam ne yapacağız bilmiyorum ama aramaya devam diye geldiler ve okuyorlardı ve bir an ee, ...okurken Erol kafasını kaldırdı kağıttan, Saadet'e baktı ve Saadet'e oyun vermeye başladı. Saadet afalladı, o da kağıdı bıraktı ve ikisi oynamaya başladılar. Ve o an, yani o an dedim ki tamam yani o kimya tuttu. Ve Saadet'i çok iyi hatırlıyorum. Erol gittikten sonra Saadet kaldığı şey dedi, ya Erol kim ya dedi. <gülüyor> kim bu çocuk? Ben tanımıyorum bunu. Ve müthiş bir şeydi yani çok muhteşemdi ve bir kademe daha gençletirsek yani Ümmü'yü de Onur'u da çok zor buldu. Çünkü onların da filme hafiflik getiren Hı -hı. yani en azından aile ilişkisi bağımında hem bizimkilerin en yakın arkadaşı bir yandan da hafif böyle bir mizah getiren, filmi rahatlatan karakterler olması Hı -hı. gerekiyordu. Dolayısıyla oyun gamı olarak komediden e, dramaya çekebilecek iki kişi lazımdı. Hı -hı. E, ve bütün kasları da eş olarak düşündüğümüz için tamam Onur'u bulduk ama Eşi kim olacak hani işte daha sonra Ümmü'yü de çok zor bulduk neyse o da muhteşem oldu yine şafa şapka çıkarmak lazım Şafak binaya bizim kas direktörümüze Sonra onları bir araya getirdik işte bu sefer dörtlü yemek sahnesinin provasını yaptık sürekli o yerlerini değiştirdik onlarla tartıştık masanın orasında oturmak nasıl hissettirdi burasında oturmak nasıl hissettirdi yani çok çok böyle bir iki kilit sahneyi provasını yaparak aslında ...böyle lezzetli bir yere doğru sürdük yani e, oyunu. Ya inanamıyorum nasıl oldu valla. <gülüyor> çok çok, ilgi çok ilginç gibi. Çok, büyü yani çok büyüleyici bir süreç. Hani tabii insanlar hep bitmiş iş üzerinden filmleri değerlendiriyorlar ama... ...bizim için en büyüleyicisi set. Yani bir beş hafta, yani beş sene boyunca çalışıyorsunuz ve beş hafta settesiniz. Ve o beş hafta o kadar böyle rüya ve büyüleyici bir şey ki. Ve bence filmin zaten hani şeyi de o yani... ...o atmosferi sağlayınca filmin... ...tutkalı oluyor, yoksa olmuyor yani... ...benim için o yüzden o beş hafta çok... bir rüya gibiydi... ...bir de sürekli dönüşüm halinde bir yerde... ...setteydiniz evet, evet, evet. yani o şaka yani o set koşullarını... ...ayrıca Abi, bence konuşalım değil, yani... Öyle. ...filmi çektiğiniz yer artık öyle bir yer değil... ...değil çok evet, ilginç... Olarak. ...bir de nasıl girdiniz onu da merak ediyorum... ...valla orada e, misafirperverlik... ...yani Türkiye'de her katmanda çok işe yarıyor... ...yani şöyle diyeyim şantiyeye gidiyorsunuz... ...iş güvenliği vesaire... E, şantiye sahibi diyor ki ya bizim şey, şöyle bir durum var. Eğer herhangi bir iş kazası olursa artık bizi hapse atıyorlar diyor. Hı -hı. Ona rağmen iş devam ederken bize güvendi ve sahanın bir kısmını açtı yani. Çok ilginç. Mesela Çok gidiyorsunuz bir şey işte markette bir teyze var. Dedi ki ben burada bostan bahçe ekiyorum zaten dedi. Ve aynen yani senaryoda olduğu gibi birebir bir önünde bostan olan bir ev bulduk. Gece terk edilmiş. Oraya girip çalışmaya başladık. Teyze dedi ki ben siz gelmeyin... ...ben bu bahçeyi ekerim ne istiyorsanız söyleyin de... ...üç <gülüyor> ay ektik... ...sonra şey ön çalışmalar... ...ön yapım sürecinde gidiyoruz... ...bir merdivende iniyoruz... ...akşam o merdiven yok... Bir sokakta çekelim diyoruz. Ertesi gün o sokak yok. Yani böyle çok garip bir süreç aslında. Dönüşüm halinde olmak da öyle bir şey. Hatta belki duymuşsunuzdur. Hani Aslında bu hani behind the scenes evet. için çok iyi bir belki çok... çekildiyse... ...oradan da çok ilginç bir Vallahi, belki belgesel falan çıkabilir. Çok ilginç. Yani mesela şöyle bir an da var. O da çok komik. Şimdi bütün set ekibi e, buluşup geliyor karşı taraftan Avrupa yakasından. Ve şey diyorlar sürekli bana sabahları mesaj geliyor. Ali Samiye'nin önünde bekliyorum. Ali Samiye'nin önünde bekliyorum. Sonra gelip dediler ki... Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi... ...Ali Samiyan diye bir yer yok artık. Yok. Yani ve Aslında o kadar hani filmin atmosferiyle uyuşuyor ki... ...yani zaten her hafta sonu... ...değerlendirme toplantısı yapıyorduk bütün ekiple. Orada da söylüyordum arkadaşlar... ...tamam çok yoruluyoruz ama kafanızı kaldırıp etrafa bakın... E, ...bu bizim hafızamız... ...ve bu film ve bizler... ...biz bunun nefesini çekiyoruz ve buralar olmayacak. E, o yüzden keyfini çıkarın. E, ve o çok çok bence değerliydi orada olmak. İnsanlara dokunmak çok değerliydi. Ama ilginç bir şekilde... ...filmin çekimlerinden yaklaşık 8-10 ay sonra... Ne zaman yaptınız çekimleri? 2017 Kasım-Aralık aylarında yaptık. Ve ben 2018... E, ...Ağustos ayında... ...Fikirtepe'ye gittim. Çünkü ses kaydetmem gerekiyordu hmm. ekstra... Bir çivi sesi, çekiş sesi kaydedemeden döndüm. Tam ekonomik krizin çok ağır vurduğu dönemdeydi. Koca fikir tepede, yoktu. Durmuştu, şantiyeler durmuştu değil mi? durmuştu. Ve çok ilginç bir şekilde aslında böyle bir müthiş bir ara hali vardı. Yani böyle sanki toprak havada ve hiçbir şey kıpırdamıyor ve e, herkes bekliyordu. Ve o da çok ilginç. Yani müthiş dönüşüm aşamasında bir şey çektik ama ben gittikten, biz gittikten 8-10 ay sonra bıraktığımız gibi bulduk yani. E, çok ilginç bir süreçti aciden Açıkçası çok ilginçti. Evet, SAF premierini Toronto'da yaptı. Orada evet. da e, evet. dediğin gibi bir karşılığını buldu anladığım kadarıyla. Evet. Hani yabancı seyirciler her ne kadar kendi şehirlerinde böyle evet. bir şey olmasa da. Evet. Ya mesela çok ilginç. Toronto'ya ilk indiğimiz zaman işte havaalanından gidiyoruz. Her yerde müthiş yüksek gökterenler var ve e, gidip gösterimde de dediler. Ya biz burada bugün bu sorunu yaşıyoruz dediler. Birisi sonra yani Hindistan'dan bir izleyici geldi. Dedi ki bu film Hindistan'da gösterime girecek mi? Yani e, biz aynısını orada yaşıyoruz dedi. Sonra başka bir izleyici dedi ki İngiltere'de biz dedi bunu arka mahallelerde yaşıyoruz dedi. Aynı sorun var dedi. Yani Tabii ki ölçek fark ediyor. Tabii ki coğrafi olarak bölge ve etkisi Hı -hı. tartışılıyor. Ama cidden onu, onu demeye çalışıyorum. Yani yerinden edilme sorunu her yerde. Hı -hı. E, ve cidden yani dönüşüm, dönüşme hali ve ayrışma halimiz. Yani Hı -hı. kutuplaşma her yerde. Belki biz öncüyüz bu konuda. Yani kutuplaşmada herkes arkamızdan geliyor. Biz ülkecek e, anlamlı bir literatür yarattık bu konuda. Belki çözümünü tartışmak için de o yüzden doğru bir coğrafyayız. Bilmiyorum. E, ama dediğim gibi yani... E, her yerde rezone etmesi bu denle aynı derecede rezone etmesi beni çok şaşırttı açıkçası hiç Hı -hı. beklemiyordum ee, göre, göreceğiz <gülüyor> burada nasıl karşılanacak göreceğiz evet saf bugün itibariyle vizyonda her zaman dediğimiz gibi vizyona girer girmez izlememiz ilk hafta sonu izlememiz çok kıymetli ee, evet ...özellikle bağımsız filmleri, yerli yani, filmlerimizi... ...o evet. dağıtım sorunu, bitmeyen, dağıtım, bitmeyen dağıtım sorunu. Evet, aslında orada şöyle bir, belki şeyle bir bitirmek anlamlı olur. Hani yurt dışında da bunu sordular. İşte her yerde orada burada vizyona girmesi lazım. Ben derim ki yani bizim yapabileceğimiz cidden hiçbir şey yok. Biz sadece iyi niyetle, samimiyetle film yapmaya çalışıyoruz... ...ve dağıtıma çıkmaya çalışıyoruz. Ama eğer biz çağın resmini doğru bir şekilde çekebiliyorsak... ...bugünkü tartışmaları anlamlı bir şey, katkımız olabiliyorsa... ...filmler uzun ömürlü oluyorlar. Hı -hı. Umarım filmimiz uzun ömürlü olur. Hı -hı. Ve umarım sizlerden güzel tepkiler hazır. Dinleyicilerden güzel tepkiler hazır. Ve şunu demeye çalışıyorum. Burada hani böyle e, güzel anlamlı tartışmalar yürütüyoruz ama... ...biz ulaşılabiliriz. Yani biz bu hafta sonu iki sinemada... E, ...bir Kadıköy Rex'te saat 7, 7'de cumartesi günü... ...pazar gününde 5.25'te... ...ki seansta e, City's Nişantaşı Sineması'nda... ...oyuncularla beraber orada olacağız. Lütfen... Gelin tanışın bizlerle ve kendi deneyimlerinizi paylaşın. Çünkü cidden hani ben bütün bu kentin arkasında insan dönüşümünün anlamlı olduğunu keşfettim. Ve hepimiz dönüşüyoruz. Kim dönüşmüyor ki? Yani dolayısıyla sizlerin dönüşümünü ve filmi nasıl konumladığınıza merak ediyorum açıkçası. Dolayısıyla umarım buluşuruz herkese. Teşekkürler Ali Vatansever. Saf'ın yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok dinlediniz. teşekkürler. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine Saf'tan Erdem Helvacıoğlu'nun parçalarından biri. Helvacıoğlu'nun bestesini dinledik. Saf filminin müziklerinden. Saf bugün itibariyle vizyona girmişti. Filmi yönetmeli Ali Vatansever ile filmi konuştuk. Artık Sinevli'nin sonuna yaklaşıyoruz. Programımızın başına bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul Film Festivali tamamlandı. ödülleri verildi. Evet çok kısaca uluslararası yarışmada jüri özel ödülünü Talking About Trees aldı. Sudan filmi bir belgesel tam bir sinefil belgeseli. Altın laleyi de e, sinek kuşu aldı Bora Kim'in filmi. İnsan Hakları e, yarışması ise Mansiyon ödülü Female Pleasure filmine gitti. Haz Barbara Miller'ın en iyi film ödülü ise Aralık'ta filmine gitti. Enrique Castro Rios'un December's ulusal yarışmada yarışmanın galibi ağırlıklı kız kardeşler oldu. Emin Alper'in yeni filmi Altın Lale en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu üç oyuncusu arasında paylaştırıldı. Cemre Ebüziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir ve en iyi özgün müzik ödülünü aldı. Ee, jüri özel ödülü Onat Kutlar'ın anısına Emre Yeksan'ın Yuva filmine gitti. Ee, Yuva filminin erkek oyuncusu Kutay Sandıkçı aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ve filmin görüntü yönetmeni Yakup Giza'dan En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı Yuva ile. Mansiyon ödülü Barış Atay'ın adenine verildi. En İyi Senaryo ödülü ve En İyi Kurgu ödülü ise Serhat Karahaslan'ın Görülmüştür filmine verildi. Ulusal belgesel yarışmasında ise Mansiyon ödülü Aylin Kuryel ve Fırat Yücel'in Baştan Başa filmine gitti. En iyi belgesel ödülü ise Rena Lüsin Bitmez'in Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne filmi aldı. Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünün kazanan da bu sene Tarık Aktaş oldu Nebula filmiyle. En iyi ulusal kısa film yarışmasında ise Gökalp Gönen kazandı Avarya filmiyle. Fipreski ödüllerinde de ulusal kısa film yarışmasında Deniz Telekin Gümüş, ulusal yarışmada Emin Alper'in Kız Kardeşler, uluslararası yarışmada da yine Suhaib Yasmen Bari'nin Ağaçlardan Bahsetmek adlı belgeseli kazananlar oldu. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki program destekçimiz Aylin Vartanyan Dilaver'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.